Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kul hakkına verdiği ehemmiyet. Kul hakkını ihlal Allahu Teala'nın engin af ve merhametinin hudutları dışına çıkardığı büyük günahlardan biridir. Cenab-ı Hak kul hakkını bağışlayıp bağışlamamayı haksızlığa uğrayan kuluna bırakmıştır. Her haliyle beşeriyete numune olan kainatın efendisi allah Teala'nın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak için fevkalade titizlik göstermiş ve pek güzel örnek davranışlar sergilemiştir. Bunlardan birisini Ebu Züra radıyallahu an şöyle anlatıyor. Seyyidül Mürselin Efendimiz, Tayyip seferi sırasında karni menazilden ayrılırken hayvanına binmek istediği zaman devesi kasvayı hazırladım. Kasvanın yularını elimde tuttum. Üzerine binince de kendisine verdim ve terkisine bindim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...yürütmek için devenin arkasına kamçıyla vuruyor... ...her vuruşta kamçı bana da değiyordu. Sonra bana dönüp... ...yoksa kamçı sana mı değiyor diye sordular. Ben de... ...evet anam babam sana feda olsun dedim. Ciraneye inince bir köşede davarlar bulunuyordu. Ganimet mallarının başındaki memurdan onlar hakkında bir şeyler sordu. Memur da sorulan şeyler hakkında bilgi verdi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zura nerede diye seslendi. Buradayım dedim. Bunun üzerine şu davarları al. Akşamleyin sana değen kamçılara karşılık buyurdular. Saydığımda o davarların 120 tane olduğunu gördüm. Benim edindiğim ve en çok faydalandığım malım bunlardı. Bu hadisede resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kul hakkı hususunda sergilediği hakşinaslık çağları aydınlatacak bir mahiyet arz etmektedir. İnsanların bu hassasiyetle birbirine davrandığı bir dünyanın nasıl bir cennet köşesi haline geleceği tasavvur edilmelidir. Kul hakkı üzerinde titizlikle duran resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kişinin bu fani dünyadan göçmeden evvel üzerinde bulunan hakları ödemesi gerektiğini bildirerek, Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Aksi takdirde salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir buyurdular. Kul hakkına giren kimselerin kıyamet günü gelmeden zulmettikleri kimselerle helalleşmeleri, sonra da tövbeye yönelmeleri gerekir. Zira kıyamet günü altın ve gümüşün geçerli olmayacağı bir hesaplaşma günüdür. Gerçek zarar ve ziyan, hakiki iflas, hadisi şerifte haber verilen durumdur. Bu bakımdan namaz, Oruç, zekat gibi emredilen ibadet ve taatlara devamla birlikte dinin haram kıldığı şeylerden sakınılması icap etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakiki Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir buyurarak kul hakkına ehemmiyet vermesi gerektiğini veciz bir şekilde vurgulamaktadır. Zira sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne suretle olursa olsun kul hakkına tecavüz edenleri cehennem azabıyla uyarmaktadır. Bir defasında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip cenneti de haram kılar buyurunca bir adam ya Resulallah şayet o küçük ve değersiz bir şeyse de mi demişti. Bunun üzerine Efendimiz misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir buyurmuşlardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hayber gazbesi günüydü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve ''Falanca şehit, falanca da şehit.'' dediler. Sonra bir adamın yanından geçerken, ''Falanca kimse de şehit olmuş.'' dediler. Efendimiz ise, ''Hayır, ben onu ganimet mallarından haksız yere aldığı bir hırka içinde cehennemde gördüm.'' buyurdular. Şehitlik, kişinin birçok günahına kefaret olduğu halde, Ammenin malına hıyaneti ve kul haklarını ortadan kaldırmaz. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehit olduğu haber verilen bir kişinin ganimet malları henüz paylaşılmadan onlardan aldığı bir hırkadan dolayı cehennemde olduğunu bildirmiş, Ammen malına ihanetin ve kul hakkının affedilmeyeceğini ümmetine öğretmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini gören Midam isminde zenci bir kölesi vardı. Onu Rıfa bin Zeyd el Cüzemi hediye etmişti. Efendimizin yükünü indirdiği sırada nereden geldiği belli olmayan bir ok isabet edip ölümüne sebep oldu. Müslümanlar ey Midam cennet sana mübarek olsun ya Resulallah. ''Hizmetçine şehitlik mübarek olsun.'' diyerek gıpta ve tahassürlerini ifade ettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır öyle değildir, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber günü ganimet malları paylaşılmadan önce aldığı bir kilim şu anda onun üzerinde alev alev yanmaktadır.'' buyurdular. Bunu Müslümanlar çok korktular. Bir adam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir veya iki ayakkabı bağ getirdi. Ya Resulallah ben de ganimet malları bölüşülmeden ayakkabılarım için bu bağları almıştım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana da cehennem ateşinden bir veya iki bağ yani bunlardan dolayı azap vardır buyurdular. Bir insan... Sahabi de olsa, hatta Allah Resulü'nün hizmetinde de bulunsa, günahlarına karşılık cehenneme girmesine hiçbir şey mani olamaz. Onun cehennemde oluşunun sebebi, ganimetten haksız olarak bir mal almış olmasıdır. Çünkü bu davranış büyük günahlardandır. Böyle durumlar karşısında dikkatli olunması gerektiğini bildirmek üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım insanlar Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler halbuki bu kıyamet günü onlara bir ateştir başka bir şey değildir buyurmuşlardır. hakkının ihlal edildiği tehlikeli zamanlardan biri de insanlar arasındaki anlaşmazlıkların hükme bağlandığı anlardır. Meydana gelen bir hadise veya haksızlık üzerine dava açılır, bu davada haklı da haksız da kendiniz savunur. Sonunda biri davayı kazanır, diğer taraf kaybeder. Fakat şu soru hep zihinleri meşgul eder... Acaba gerçekten haklı olan mı kazandı yoksa haksız olan mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta müminleri şiddetli bir şekilde uyararak ''Ben sadece bir beşerim. Sizler bana yargılanmak üzere geliyorsunuz. Belki biriniz delilini getirmekte de diğerinden daha becerikli olabilir ve meramını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemden bir parça ayırmış olurum. Buyurmuşlardır. Bu hadisi şerife istinaden söylenen meşhur bir darbe mesel vardır. Biz zahire göre hükmederiz. İşin. İç yüzünü ancak Allahu Teala bilir. Darbu meselede de ifade edildiği gibi beşeri konular işlerin görünürdeki şekline göre hükmetmeyi gerektirir. İnsan Allah Teala bildirmedikçe gaybı ve hadiselerin iç yüzünü bilemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de başkaları gibi görünürdeki hale göre hükmetmesi gerekmektedir. O da şahitlerin ifadesi, gösterilen deliller ve yemin gibi esaslara dayanarak hüküm vermekle mükellef kılınmıştır. Hüküm verme bahsinde ümmetine örnek olması da ancak böyle mümkün olabilir. Fakat yapılan şahitliklerin ve kullanılan ifadelerin kuvvetli ve tunturaklı olmaları sebebiyle zahire göre verilen hüküm, Hakikatte gerçeği ifade etmeyebilir. Bu durumda hadis-i şerif haksız olduğu halde davayı kazanan tarafı cehennem ateşiyle tehdit etmektedir. Keyfiyet böyleyken hem dava sahiplerinin hem de davaların hükme bağlanmasında vazife gören kimselerin daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. İslam dininin kul hakkı konusunda hangi din ve mezhepten olursa olsun, insanlar arasında ayrım gözetmediğini ise şu hadise açıkça ortaya koymaktadır. Zaferoğullarından ve Ensardan Tüme bin Übeyrik, komşusu Katade bin Numa'nın evinden bir zır çalmıştı. Zır içinde un bulunan bir çuvaldaydı. Çuvalda yırtık olduğundan, Evine kadar un dökülerek gitmişti. Sonra çaldığı zırhı Yahudilerden Zeyd bin Semin adında bir adamın yanına sakladı. Çalınan zırh, Tümen'in yanında aranıp bulunamayınca o, ''Vallahi ben almadım ve onun hakkında bir bilgim de yoktur.'' diye yemin etti. Zırhın sahipleri ise, ''Hayır, vallahi zırhı o çaldı. Gece karanlıkta bize geldiğini gördük.'' Zırhı aldı, evine girinceye kadar da izini sürdük. Zaten un izini de görmüştük dediler. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık suçlamasını reddeden tumeye yemin teklif edip o da çalmadığına dair yemin edince zırhın sahipleri mecburen tumeyi serbest bıraktılar. Un izini takip ederek nihayet Yahudi'nin evine geldiler ve onu tutup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Yahudi zırıbana Tüme bin Übeyrik verdi dedi ve Yahudilerden bir cemaat da buna şahitlik ettiler. Tüme'nin kabilesi olan Zaferoğulları ise gelin Resulullah'a gidelim dediler ve Efendimiz'e gelip Tüme'nin durumunu anlattılar. Arkadaşlarının müdafaası dediğinde ey Allah'ın Resulü ''Eğer hırsızlığı Yahudi'nin yaptığını ilan ederek onu cezalandırmazsan arkadaşımız helak olacak, rezil rüsba olacak, Yahudi de suçsuz çıkacak.'' dediler. Bunun üzerine allah Teala ''Bismillahirrahmanirrahim.'' ''Ey Resulüm kendilerine hıyanet edenleri savunma çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez.'' Sadakallahül azim ayeti kerimesini indirerek hainle temizi doğrudan doğruya bildirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de doğruyu gösterdi. Buna karşı tüme hakka teslim olup tevbekar olacak yerde Mekke'ye kaçarak dinden döndü. Hayatının her safhasında bu titizlik ve adaleti gösteren Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefatına yakın zamanda da ashabına son tavsiyelerini yaparken önemine binaen yine bu noktaya temas etmiştir. Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Ben kimin malından bir şey almışsam işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız varsa hakkını alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime ancak bu sayede helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam mümkün olacaktır. Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi bilin ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyum değildir. ''Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstahani görmüyorum.'' buyurduktan sonra sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkıp ''Senden bir kimse istekte bulununca ona üç dirhem vermemi emrettin. Ben de vermiştim.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ''Doğru söylüyorsun. Ey Fadıl bin Abbas buna üç dirhem ver.'' buyurdular. Sonra da şöyle devam ettiler... Allah'ım ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kime ağır bir söz söylemiş veya bir kamçı vurmuşsam sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl. Allah'ım ben hangi mümine ağır bir söz söylemişsem o sözümü kıyamet gününde kendisi için sana yakınlık vesilesi kıl diye dua etti. Sonra da ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rüsva olurum demesin. İyi biliniz ki dünya rüşvaylığı ahiret rüsvalığından çok hafiftir buyurdular. Üsve-i Hasene olan fahrkainat Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimize itaat ve ittiba ile memur olan her Müslümanın kul hakkına riayet hususunda dikkatli olması ve kıyamet günü onlar senden sonra ne günahlar işlediler denilerek, Kevser havuzunun başında Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlığından mahrum kalmamak için gayret etmesi zaruridir. Buna muvaffak olmak için de eldeki imkan ve fırsatları iyi değerlendirmek lazımdır.